Günaydın, 94.9 Açık Radyo İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Ömer Karaduman'a teşekkür ederiz. Bugün 3 Mayıs'tan başlayan ve dün son bulan bir dizi iklim eylemlerinin ve fosil yakıtlardan kurtul eylemlerinin... Aslında son günü ve toparlama günü diyebiliriz. 3-15 Mayıs'taydı. Ha Bugün Pazartesi, Bugün, bugün 17. <gülüyor> Paz, ben Paz, İzmir Ali geldim. Pazartesi, <gülüyor> orada kalmışsın. <gülüyor> evet, benim için hala devam ediyor eylemler. 3-15 Mayıs tarihlerinin altı kıtada fosil yakıtlardan kurtul eylemleri yapıldı. Ve de daha önce görülmemiş bir çoğunluk, çoğulculukla yapılan eylemler olduğu söyleniyor. Türkiye'de de Ali Ağa'da e, 2000'le yakın kişi e, Ali Ağa termik santralinin cüruf alanı önünde e, termik santrallere, kömür yakıtlara, e, fosil yakıtlara dur dediler. İnsan parkartı yaptılar ve orada bir insan zinciri oluşturdular. Aslında buna benzer bir eylem e, daha önce de yapılmıştı Türkiye'de. E, 6 Mayıs 1990 tarihinde Yeşil Gazete'nin eski bir haberinden okudum benim e, hafızam. O kadar eskiye gitmiyor çünkü. Ee, İzmir'den Ali Ağa'ya 50 bin kişiyle bir insan zinciri. Zinciri evet. Onun üzerinde de bir iki program yapma fırsatımız olmuştu. evet e, Şeyle e, bir iki yeni e, haberle yani Sabahleyin Açık Gazetede verdiğimiz ama tekrarlamakta çok yarar olan bir iki yeni haberle başlayalım. Yani e, e, hafta sonunda NASA'dan 2016'nın. Kesinlikle yeryüzünde gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağı kesinleşti diye haber verdi. <gülüyor> ve yani 2015 zaten rekor kırmıştı geçen sene. Bu sene büyük farkla kıracakmış rekoru. Bu çok önemli bir mesele. Yani Paris'teki bu bir buçuk dereceye yakın tutma şeyi sıcaklık tavanını orada tutma... Hedefinin de bir hüsnü kuruntu olacağını söylüyor iklim bilimcileri. Yani bu olacak iş değil diyorlar. Ve en önemlisi de hala şoke edici filan bulunuyor. Yedinci ay üst üste bütün rekorlar büyük farkla kırıldı. Hala bilim insanları belki de haklı olarak ah şoke olduk filan diyorlar ama şoke olacak bir şey yok. Zaten 1980'lerden beri bunu söylüyorlardı. 2000'den beri de son derece... E, Netti demiş Andy Pittman diye birisi Avustralya'dan yeni e, New South Wales e, üniversitesinden araştırmasından araştırmacı Guardian'a söylemiş yani tamamen yanlış yönde gidiyor dünya her şey sürpriz de nerede iklim değişikliğini e, bilimciler yıllardır söylüyorlardı diyorlar hatta e, yani e, şunu da söylemek gerekir ki bunu önlemenin tek yolu senin de sözünü ettiğin net e, olarak yani 136 yılın rekoru kırılacak. Ondan sonra 137 yılın, 138 yılın böyle gidecek yani. İlk defa da e, Okyanus e, şeyde Pasifik'lerde ölçülen Avustralya'da Cape Grim denen bir uzay e, şey e, atmosferi ölçme İstasyonunda çok önemli bir istasyonda da ilk defa ortalama 400 ppm'in yani milyonda 400 parçayı da ortalamasını, dünya ortalamasını ilk defa aştığı belirtiliyor ki bu geri dönüşü olmayan bir yol olacağı aşikar geri döndürülecek tek şey işte senin sözünü ettiğin halkların. Aya kalkıp bu böyle gidemez demesi her tarafta oldu. On binlerce kişi en büyük küresel e, sivil itaatsizlik e, eylemine katıldı. Dünyanın altı kıtasında evet. iklim e, değişikliği, iklim hareketinin tarihindeki en büyük şeydi. İşte bu tek e, önemli kurtuluş imkanı, umut ışığı da burada. 3 Mayıs'ta Gallerde başlayıp Filipinlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok birçok yerde, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Brezilya'da, Nijerya'da, Endonezya'da, e, efendim mesela Güney Afrika'da, Almanya'da, Kanada'da, Ekvador'da ve e, Türkiye'de gerçekleşen bir eylemler dizisi umut verici en önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyordu evet e, bu eylemler dizisine ben çok istememe rağmen Türkiye'dekine katılamamış olsam da yetişememiş olsam da e, Fosil Yakıtlardan Kurtuluk inisiyatifinden Bahadır Doğu telefonumuzda ve o bize olay yerinden e, gözlemlerini izlemlerini aktarabilecek. Bahadır Bey merhaba merhaba günaydınlar. Merhaba günaydın e, Bahadır Bey 15 Mayıs'ta bu Ali Ağa'daki eylemi hem düzenleyenlerdendiniz hem koordinasyondaydınız hem de bizzat oradaydınız. Bize biraz nasıl geçti gün anlatabilir misiniz acaba? Efendim bencelikle tüm Açık Radyo izleyenlerine, dinleyenlerine günaydın demek istiyorum. Sevgili Ömer Marta, sevgili Özgür Ankara hepinize günaydınlar. E, tabii tatlı bir yorgunluk içindeyiz. E, aslına bakarsanız pazar günü çok önemli, çok güzel bir eylem gerçekleştirdik. Ama keşke bu eylemi yapmak zorunda kalmasaydık. Asıl asıl e, düşünmemiz gereken konu burası. Çünkü e, biraz evvel sevgili Ömer Mardın'ın dikkat çektiği gibi dünya bir akıl tutulması yaşıyor. Ve giderek e, çok ciddi sıkıntılara doğru sürükleniyoruz. Hal böyleyken 195 ülke ve Avrupa Birliği e, fosil yakıtlarla Enerji üretimine artık bir son verilmesi gerekir diye bir anlaşma yapmışken hala hükümetimizin fosil yakıtlı e, enerji santrallerine teşvik vermesi, onlara onay vermesi e, bizi endişelendiriyor. Tabii pazar gününe gelecek olursak e, yurdum dört bir yanından, İzmir'in çevresinden, İzmir içinden, bölgemizden e, çok coşkulu bir katılımla güzel bir eylem gerçekleştirdik. Ee, tabii bisikletçilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tüm yaşam savunucularıyla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Ee, biz e, Alia ile ilgili e, bu kararı alırken 13 ülkeyle eş zamanlı burada olması gerekliliği konusunda e, çok düşündük. Yani herhangi bir tesisi e, nasıl hedef alabiliriz konusunda e, bir tartışma yaşandığında ben şöyle demiştim. E, buradakilerden herhangi birini tercih etsek diğeri gönül koyacak. Çünkü burada e, çok ciddi bir endüstriyel kirlilik var. Türkiye'deki çevresel kirlilik bakımından kritik eşiklerin aşıldığı en önemli bölgelerin başında geliyor Alia. E, durum böyle olunca e, biz Alia'nın bu 13 ülkede birlikte eş zamanlı eylemliliğin bir ayağı olması konusunda tereddüt etmeden Alia olarak karar verdik. Ve pazar günü Ee, bize dayatılan bu kirli hayatı istemediğimizi, orman içindeki e, temiz hayatı istediğimizi e, o bölgede dökülen 40-50 milyon ton cürüf dağlarının yanında kırmızı çizgimizi çekerek bir sevgi zinciri oluşturarak cevap vermek istedik. Ee, biz çok memnunuz. İlgi çok iyiydi. Ee, mesajımızın e, gerekli yerlere ulaştığını düşünüyoruz. Ancak bu eylem e, hiçbir şeyin sonu demek değil. Zaten 15 Mayıs nihai bir hedef değildi, bir başlangıçtı. Bundan böyle kirli yakıtlarla enerji üretimine nerede olursa olsun demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Başka sorunuz var mı efendim? Yani bu 40-50 milyon arasında ton cüruf olduğunu söylediniz. Bu ne anlama geliyor Bahadır Bey? Biraz anlatabilir miyiz? Valla efendim biliyorsunuz bu bölge 60'lı yıllarda bir ağır sanayi bölgesi ilanıyla sarsıldı. Aslında biliyorsunuz İzmir kültürel miraslarıyla turizm imkanlarıyla Çok önemli bir değer. Fakat burada bu Ağır Sanayi Bölgesi ilanından sonra e, bölgede fütursuzca bir gelişme oldu. E, hepimizin bildiği gibi burada rafinerler, petrokimya tesisleri, tehlikeli gemi söküm tesisleri, limanlar, ithal kömür depoları, ithal hurda depoları, haddihaneler, 6 tane arkocaklı demir çelik tesisi. Yani insan sayarken yorulduğu bir sürü endüstri kirlilik e, altında eriliyoruz. 70'li yıllardan beri bölgede faaliyet gösteren bu Arkocaklı, e, özellikle Arkocaklı diye belirtiyorum. Çünkü enerji yoğun ve katma değeri düşük bir sektör. Bu yüzden bize fosil yakıtlı e, termik santrallerde yatılıyor. Bunlardan çıkan e, bugüne kadar e, tufal, cüruf, baca tozu ve son iki yıldır hukuksuz çalışan kömürlü termik santralın külleri e, İzmir'in kuzey ormanları olan Foça ormanlarının içine 2010 yılından beri dökülmekte. Emin olun pazar günü gelen dostlarımız bana şunu söylediler "Ya sen 40-50 milyon ton diyorsun ama bunu hani bir ölçüm yaptınız mı? Ben de diyorum yani en iyimser ihtimalle 40-50 milyon tonu bulan büyük çörf dağları oluştu diye. Bu fabrikalardan çıkan bütün atıkları biz ormanın içinde dökmekte bir beis görmüyoruz. Yani böyle bir akıl tutulması yaşıyoruz. Ee, bir yandan bu kadar e, kirletici endüstri tesisleri bir yandan bunlardan çıkan atıkların e, orman içine vahşice depolanması yani Ali Ağa aslında e, çevresel bakımdan gerçekten e, sözün bittiği yer eğer bu kötü giriş durdurulamadıysa hiç temenni etmediğimiz şekilde toplu ölümler olduktan sonra Ali Ağa'da biz ne yaptık deneyecek ama o zaman testi çoktan kırılmış olacak biz Tehlikeyi önceden görerek bölgede artık yeni hiçbir kirletici tesise izin verilmemesini mevcut tesislerin derhal rehabilite edilmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili bir imza kampanyası yürüttük. Şu anda 5000'e aşkın imzamız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu imzalarımızı götürüp taleplerimizi dile getireceğiz ve meclis başkanlığına vereceğiz. Çünkü burada Derhal bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyonu kurulmalıdır ve bu neticelerde derhal kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Yoksa bir yandan e, zeytine, tarıma teşvik veriliyormuş gibi durulurken bir yandan kirli teşvik verilmesi bu bölgede ciddi bir e, akıl tutulması demek oluyor. Biz tabii 2009 yılından beri bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Aslında biraz evvel sevgili Ömer Maddan'ın dediği gibi, Özge Can Karan dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük çevre eylemini 90'lı yılların başında, 80'li yılların sonunda yapmıştık. O dönemden sonra bölgede fütursuz bir gelişme oldu. O aradaki boşluğu biz 2009 yılından sonraki faaliyetlerimizle doldurmaya çalıştık. Ama bu 15 Mayıs günü önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Ve bundan böyle fosil yakıtlı enerji üretimine karşı tüm dünya gibi Türkiye'de de yaşam savunucuların bu işe sahip çıkacağını düşünüyoruz. Nerede böyle bir yatırım varsa hep birlikte onlara karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet ben bir şey daha sormak istiyordum. Bu imza kampanyası nasıl katılmak mümkün olabilir? Nerede örgütleniyor? o konuda biraz adres bilgisi yani verir misin? Yani kampanyasını aslına bakarsanız biraz sembolik düşündük. Sadece bölgede e, bu faaliyete başladık. E, bu yaklaşık bir aylık bir çalışmada şu anda 5000 imzayı geçtik. E, i̇mza kampanyasını aslında biraz daha köpürtmenin de imkanları var. Onu da bu 15 Mayıs'taki coşkulu kalabalık biraz bizi yüreklendirdi. Belki farklı bir E, imza kampanyası sürecine de götürebiliriz. Onu bir koordinasyonda değerlendirmek istiyoruz. Evet. Ondan sonra e, bize e, bilgi verirseniz biz de bunun aynen. yayılmasında e, Memnuniyetle. yardımcı Memnuniyetle. olmaya çalışırız efendim. Elbette. Bir de bir 350 orgun sitesinde gördüğümüz ilginç bir şey vardı. Onu da sormak istiyoruz. Acaba bilginiz var mı diye <gülüyor> bu eylem sırasında e, güvenliği sağlamakla kolluk kuvvetlerinden bir polisin <gülüyor> benim de çocuklarım var üzerimde üniforma olmasaydı ben de sizin aranızda olurdum dediğine ilişkin bir söz var. Vallahi şöyle yani bu aslına bakarsanız bu bölgede yaşayan herkesin ortak görüşü. Bu söz doğru bir söz. Söylenmiş bir söz. Çünkü bizim radyodan, televizyondan veya e, panellerde toplantılarda söylediklerimizin yanı sıra bölgeyi görmeden e, bu konuda bir fikir üretmek mümkün değil. Bölgeyi gören her kim olursa olsun vidan sahibi olmak şartıyla buradaki vahşeti e, görmeden gelemez. Ben çoğu zaman hep şunu söylüyorum. Bu 40-50 milyon ton e, dökülen cüruf dağları ile ilgili diyorum burayı gelip görüp Eğer gözünüzden bir damla yaş gelmezse biz bütün davalardan vazgeçeceğiz. Bu kadar iddialıyız. Yani burada ciddi bir akıl tutulması yaşanıyor. Ali Ağar Sanayi Bölgesi adı altında sanayi yapılıyor. Bunu kabul etmemiz söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki sanayi bölgesi demek bölüm bölgesi demek anlamına hiçbir zaman gelmemelidir. Her şeyin bir istihap haddi vardır. Burada e, sınırlar çoktan aşıldı. Artık yeter demek istiyoruz. Onun için bu bölgede yaşayan sivil, resmi her kim olursa olsun eğer bir sahibi ise bu lafı etmesi çok doğaldır. Ben de şairiyim. Yani e, bu bölgede yaşayan insanlar resmi e, kıyafetli de olsalar şunu söylüyorlar. Biliyoruz ki sizler bizim çocuklarımız için mücadele ediyorsunuz. Yani bu çok net bir e, tespit. E, ben de şairiyim efendim. Çok teşekkürler. E, zaten bu aslında eylemde pazar günü. E, sadece orada yaşayanlarda yoktu. Sizin de dediğiniz gibi bisikletleriyle ya da otobüslerle e, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geldiler. E, Bursa'dan özellikle sanırım bir, çok büyük bir katılım vardı. Yani sadece İzmir ve çevresi olarak kalmadı. Balıkesir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Büyükşehir'den, aradan gelenler de vardı. E, orada yani e, o eylemin güzel çarpıcı anlarından bir tanesi de hem yerelden, Hem de her yerden aslında insanların bir araya gelmiş olması ee, gelecekte de herhalde sizde şey e, öyle bir izlenim aldım ben e, Foçallar, e, İzmirliler olarak böyle otobüsleri binip herkes herkesin eylemine katkı kumsalı şekilde kovuştu şeklinde şekli bir hava olacak gibi. Kesinlikle zaten biz bugüne kadar e, gücümüz yettiğince nerede bir e, istek varsa e, gidip e, destek olmaya çalıştık biliyorsunuz işte yakınımızda Yirce Geçen hafta Kınık'ta e, chat toplantısı vardı. Ona da katılım sağladık. Mümkün mertebe gücümüz yettiğince her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama pazar günü şunu bir kez daha gördük. Yaşam savunucuları isterse bu işi başarabilirler. E, yani bu iş birlikte e, mücadele ederek kazanılacağı kesin. Sadece e, son dönemlerde insanların... Yani Türkiye'deki bu olumsuz gelişmelere kapılarak birazcık nasıl diyeyim yani işlerine kapanmış olmalarını o kabuğunu yırtmalarını rica ediyoruz. Çünkü halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını çok iyi biliyoruz. Ve üstelik bu kadar bilimsel gerçek ortadayken fosil yakıtlarla enerji üretimine devam etmenin dünyanın sonu demek anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Bütün desteğimiz devam edecek. Nerede ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Bizler biliyoruz ki gelecek nesiller için bu mücadele veriliyor. Yarın bir gün bizim çocuklarımız, torunlarımız bize sorduğunda bu işler yapılırken siz ne yaptınız diye verecek bir cevabımız olmasını istiyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz efendim. Evet yani dünyadaki çeşitli eylemlerden birinde de eylemcilerden birinin söylediği gibi sembolik bu eylem e, tabii yaptığımız diyordu. Yani belli bir süre için durdurduk ama aslında tam da bir işaret sizin de söylemiş olduğunuz gibi Bahadır Bey. Yani bu daha şimdi başladı ve bundan sonra da böyle gelişecek durduracağızın işareti diyordu. Siz de anladığım kadarıyla zaten aynı şeyi söylediniz bile biraz evet, önce. Evet evet. Aslında tabii şu cümlemizi de kurmama müsaade edin. Şimdi burada yani enerji politikalarını konuşmadan bunun üstüne bir şey inşa etmemek lazım. Çünkü biz yani böyle enerji yoğun sektörlere sırf istihdam adı altında destek vermeye devam edersek o zaman enerji konusunda da çok ciddi tartışmalar yapmamız gerekir. Hepimizin bildiği gibi mevcut bizim enerji potansiyelimiz. Çok ciddi boyutlarda kurulu gücümüz ve tükettiğimiz arasında ciddi fark var. Yani bizim şu anda bir enerji ihtiyacımız yok. Bizim endişemiz yani Avrupa'nın kirli enerji üssü olma yolunda girişatı durdurmak. Enerji yoğun sektörlere yapılan yanlış politikaları, teşvikleri durdurmak. Şu anda tüketilen enerjinin hemen hemen yarıya yakınını 3-4 sektör tüketiyor ama e, maalesef televizyonlarda basında insanların ampulün e, tasarrufuyla enerji tasarrufu yapılacağı deklar ediliyor. E, yani insanların tükettiği e, enerji tabii ki önemli, en temiz enerji tasarruf edilendir, bunu biliyoruz ama yani konutlarda kullanılan enerjinin tasarrufuyla bu işin olmayacağı çok net. Evet, evet, Burada bir de, e, de. algı algı e, yönetimi var. Burada biz. E, kirli sanayinin yoğun enerji üreten e, tüketen sanayinin e, önünün kesilmesini daha uygun e, sektörlere teşvik verilmesini e, talep ediyoruz çünkü ben mesela e, tabi vaktimiz çok kısıtlı evet, bir, bir bu bölgedeki kimi, kimi antik kentini kimi e, antik daha gündeme getiremedim bütün bu vahşet kimi antik kentine zarar veriyor Ee, bunu başka bir gün daha etraflıca konuşmak e, herhalde gerekecek. Vakit doldu. Bahadır Önce, Bey çok tekrar, teşekkür ederim. Tekrar edin. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Fosyakıtlardan Kurtuluk İnisiyatifi'nden Bahadır Doğu Türk'ü dinledik ve programı da bu şekilde kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için.